Kaderle ilgili çok sorulan ve cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de, dünyanın ıssız bir köşesinde doğmuş ve İslam'ı hiç duymamış kimselerin durumunun ne olacağıdır? Bu kimselerin İslam'ı duymamaları onlar için bir mazeret midir? Yoksa onlar da İslam topraklarında doğan kimseler gibi Allah'a imanla ve İslam'ın namaz, oruç gibi diğer ibadetleriyle mükellef midir? Bizler, bu sorunun cevabına geçmeden evvel, bu sorunun zihinleri meşgul etmesinin sebebini sorgulamak istiyoruz. Zannımızca, bu sorgulama sorumuzun cevabından daha önemlidir. Bir kimsenin hiç tanımadığı, akrabası ve yakını olmadığı hatta bir defa bile görmediği insanların akıbetiyle bu derece meşgul olmasının sebebi acaba nedir? Eğer onlara karşı duyduğu şefkat olabilir derseniz bizce bu olamaz. Zira, en yakın kapı komşusunun halini merak etmeyen, komşusunun derdi varsa bile, değil derdine derman olmak için çabalamayı, derdini aklına bile getirmeyen, hatta arabasıyla yolda giderken, gördüğü bir trafik kazasında, yaralıya arabasını kirletir düşüncesiyle, yardım elini uzatmayan, hatta, kendi öz ana babasını ihtiyarlığında kimsesizler yurduna bırakacak kadar vicdansız olan bir insanın hiç tanımadığı, görmediği, ismini, kişiliğini bilmediği insanların akıbetini merak etmesi onlara duyduğu şefkat olamaz. Hem o kişilerin akıbetinin ne olduğunu merak etmesinden daha ilginç olanı da şudur. Hemen hemen her akaid kitabında cevabı olan bu sorunun cevabını öğrenmek için hiç uğraşmaz. Tek yaptığı hiçbir ilmi olmayan kişilere bu soruyu sormak ve onları sözde köşeye sıkıştırarak bununla ferahlamaktır. Bu kişinin hali, dünyada namaz kılmadığı halde, ayda kıblenin nasıl tayin edileceğini ve namazın nasıl kılınacağını soran kişinin hali gibidir. Aydaki namazda kıblenin nasıl tayin edileceğini merak etmesi, bir gün aya giderim de aman namazımı kazaya bırakmayayım düşüncesi değildir. Zira o dünyada namaz kılmamaktadır. Zaten aya gideceği de yoktur. Hem aya giden insanlara nasıl kıbleyi tayin edeceklerini öğretmekle vazifeli de değildir. Ya da bu soruyu insanlık namına da sormamaktadır. O halde bu soruyu ona sorduran şey nedir? Halbuki aklınca cevabını yok zannettiği bu sorunun cevabı çok basittir. Ayda kıble, Dünyadır. Ayda namaz kılacak olan dünyaya doğru döner ve namazını öyle kılar. Ancak şu soruyu bir daha sormak istiyoruz. Dünyada namaz kılmayan bu kişiye aydaki namazı merak ettiren şey nedir? Bu sorunun cevabıyla hiç görmediği insanların akıbetini merak ettiren şey nedir sorusunun cevabı aynıdır. Ve bizce ilk önce cevabı bulunması gereken soru budur. Bu sorunun cevabı Allah'ı hakkıyla tanıyamaması, O'nun adalet ve rahmetinden şüphe etmesi, en kötüsü de Allah'ın emirlerini yerine getiremediğinden dolayı cehennemi hatırlaması ve bu hatırlamanın verdiği elemden kurtulmak için belki bu dinde bir şüphe vardır düşüncesini cevapsız zannettiği sorularla yeşertmek istemesi ve derinden derine cehennemin yokluğunu arzu etmesidir. Yıllardır cevabını merak ettiği halde cevabını bulmak için hiçbir kitap karıştırmayan kişi bu teşhisi insafla iç aleminde tetkik etse bizi tasdik edecektir. Ve biz görüşümüzü tasdik edecek bir Kur'an kıssasını Şimdi sizlere nakledeceğiz. Taha Suresi 47 ile 52. ayetler arası. Allah Musa ve Harun'a dedi ki, Haydi gidin. Ve Firavuna deyin ki, Biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını hemen bizimle birlikte bırak. Onlara, Onlara eziyet etme. etme. Biz, Biz senin, senin Rabbinden, Rabbinden bir ayet getirdirdik. Kurtuluş, Kurtuluş, hidayete uyanlarındır. Muhakkak, muhakkak bize vahyolundu ki, azap yalanlayan, yalanlayan ve yüz çevirenlerin, yüz çevirenlerin üzerindedir. Firavun, Rabbin, Rabbin de kimmiş ey Musa, Musa. dedi. O da, o da bizim, bizim Rabbimiz, her şeye yaratılışını veren, sonra da ona hidayet edendir, dedi. Firavun dedi ki, öyleyse önceki milletlerin halini olacak. Musa aleyhisselam, onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin yanındaki bir kitapta bulunur. Rabbin ne yanılır ne de unutur, Dedi. Ayette görüldüğü gibi Firavun kendisine hakka davet eden Hazreti Musa'ya kendinden önce geçmiş ve kendisinin davetini işitmemiş insanların halini soruyor. Acaba Firavun'a bu soruyu sorduran şey o insanlara duyduğu şefkat midir? Elbette hayır. Zira o kendi halkına bile şefkat göstermemiş. Hazreti Musa'yı bulmak ümidiyle binlerce çocuğu katletmiştir. Firavuna bu soruyu sorduran şey Hazreti Musa'yı cevapsız bir soruyla mağlup etmek arzusudur. Buna karşı Hazreti Musa sorunun cevabını vermiyor. Cevabı onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır ne de unutur diyerek Allah'a havale ediyor. Hazreti Musa'nın cevabı Allah'a havale etmesi ehli fetret denilen peygamberin davetini duymayan insanların durumlarının ne olduğunu bilmemesinden değil Allah'ın adalet ve merhametine teslim olmak arzusundandır. Hazreti Musa imanın öyle bir mertebesindeydi ki Allah'ın ne yaparsa yapsın şefkat ve adalet ile yapacağından zerre miskal şüphesi yoktu. Rabbim ne yanılır ne de unutur diyerek Allah'ın hükmüne rızasını bu şekilde göstermiştir. İşte Firavun'un Hazreti Musa'nın davetine karşı önceki nesillerin halini sorması, Musa aleyhisselamın ise o nesillerin halini Allah'ın ilmine havale etmesi ispat eder ki, mesele sorunun sadece cevabını merak değil, mesele bir iman meselesidir. İmanda kemal bulanlar, bu tür soruları akıllarına bile getirmezler. Onlar Allah'a teslim olmuşlardır. İnanırlar ki Allah ne yaparsa yapsın, Adaletin ta kendisidir. Hatta imanın bu mertebesine ulaşanlara göre Allah bütün insanları cehennemde toplasa yine rahmetidir ve adaletidir. O halde sorumuzun cevabını öğrenmeden önce yapılacak ilk iş bizleri imanda kemale ulaştıracak eserleri okumak ve bu sayede imanımızı taklitten tahkike çıkarmaktır. Bunu yaptığımızda teslimiyet makamına ulaşacak ve göreceksiniz ki cevabını merak ettiğimiz birçok soru artık aklımıza bile gelmeyecektir. Artık bu soruların cevaplarını sadece bu soruların cevaplarını merak eden insanlara ulaştırmak için öğreneceğiz.